Semerkant Yayınları sunar. Yarile şimdi. Yazan: Doktor Ahmet Çağaoğlu. Editör: Doktor Mustafa Bahadıroğlu. Derleyen: İbrahim Tozlu. Seslendirenler: Murat Gökşen, Mehmet Zeyt Yıldız. Ney: Başar Dikici.